Herkese merhaba tekrar Açık Radyo Açık Dergi programındasınız. Bugünkü konuğumuz da fotoğrafçı Kerem Mücel. Hoş geldin öncelikle. Merhaba, selamlar. Evet. E, gelecekle başlayalım elbette. E, kömürün içinde yaşam mücadelesi verenler diyorsun. Bu arada sergi 22 Kasım'a kadar görülebiliyor olacak tütün deposunda. Bu akşam saat 6'da açılışı var. Hı -hı. E, bir konuşmayla başlayacak. Bir Ondan bahsetmek ister misin bize? Ee... Nasıl bir konuşma olacak? şöyle düşündük iklim iklim değişikliği ve termik santraller hani fazlasıyla teknik bir konu hani bununla ilgili teknik derken rakamlar konuşacak zaten rakamları işin uzmanı STK'lardan ve yarın başlayacak olan iklim forumundan birçok kişi bize anlatacak evet. ama ben de rakamların anlatmadığı İnsanların orada yaşayan insanların yaşadıklarını fotoğraflarımla anlatamadıklarımı biraz anlatmaya çalışacağım. Bir nevi seslendireceğim. <gülüyor> evet. Deneyeceğim en azından. Evet <gülüyor> peki e, isti gelecekte e, yaşam hikayeleri görüyoruz dedik. Nereler evet. var bu e, nerelerde geçiyor bu öyküler bir on, oradan başlayalım. Tamam. E, aslında Türkiye'yi kapsıyor. Nereden başlıyor? E, popüler olarak duyduğumuz için Soma'dan. Yirca'dan başlıyor. Oradan daha aşağıya iniyoruz. Foça, Ala ve tekrar İskenderun Körfezi'ne gidiyoruz. Adana'ya gidiyoruz. Oradan Çanakkale'ye uçuyoruz. Çanakkale'den Zonguldak, Çatalazı ve Amasra'ya kadar gidiyoruz oradaki mücadeleyi ve en sonunda da hani gerçek cehennemi gördüğümüz dediğim Afşin Elbistan ...kahraman varlar Peki gerçek cehennemden kastın ne? Orada neler oluyor? Çünkü e, aslında 74'ten beri açık olan bir santral. Hı hı. E, bunu da belirtelim. Bu arada Türkiye'de 21 tane termik santral var e, hali hazırda. Hı hı. Ve 2023'e kadar da bunun 75 tane olması planlanıyor. E, ne var Afşin Afşin'de bu kadar cehennem olan şu anda? E, terim olarak tabii şey... Hani, benzetme benzetme e, üzülenler de olacak ama bu benim gördüğüm <gülüyor> bir şey. Cehennem dedim çünkü şöyle, e, devasa bir şey var. Hani ben e, yıllar önce izlediğim bir belgeselde devasa makineleri, canavar makineleri, mühendislik harikaları olarak anlatılan bir belgesel izlemiştim. Ve onları mühendislik harikaları mı yoksa tarım alanlarını çok hızlıca yok eden, maden aramak için kazan... Ve o sırada hani iş kazası olarak nitelendirdiğimiz ölümleri durmayıp aman üretim durmasın diye devam eden alanlara girme fırsatı buldum. Bu çok acıydı. Devasa bir açık maden, Linyet madeni ve arkasında dört ünitesi olan e, bir köy uzağında da yeni yapılmış olan ve işletmede olan ikinci santralin bulunduğu Afşin Elbistan Kahramanmaraş'ın oradaydı. Her şey canavar gibiydi, her şey ce cehennem gibiydi, renkler de öyleydi, fotoğraf da öyle çıktı, her şey siyahtı, yaşamdan uzaktı ve hızla doğal kaynakların tüketildiğini görüyorduk ve hani yaşamı bize anlatan yeşil ve tarım ya da bahçecinin hani yaşama imkanının olmadığı bir yerdi ve hani fotoğrafçı da yeni başlayanların büyük bir heyecanla Photoshop ya da Edit'te yaptığı karartma işlemleri vardır. Hmm. Daha koyuya getirirler eğer bir e, santral fotoğrafı çekiyorsanız. Böyle şeylere hiç gerek yoktu. Zaten her yer şeydi kararmıştı. İsliydi, sisliydi, pisti. Evet yani aslında hiç efekt kullanmama gerek evet. kalmadı diyorsun. Ee, peki Afşin'le başladık. Ne gibi zorluklar yaşadın sahada? Ya da e, aynı zamanda insanlar sana neler anlattılar? İki soruyu da aynı Hı -hı. anda sormuş olayım. Sana öyle cevap verirsin belki. Tamam. Ee, genel olarak konuşmak istiyorum. Ee, hem çok kolaylıklar yaşadım. Hem çok zorluklar yaşadım. Hani her zaman bu böyledir zaten. Eğer hani daha belgesel ya da daha... ...hani bir yerlere ulaşmaya çalışan bir fotoğrafçılık yapıyorsanız... ...ikisiyle de karşılaşıyorsunuz. Ama şaşırtan şeyler vardı. Öncelikle şey... ...herkes çok istekli... ...bir şeyler anlatmaya. Hmm. Ama fotoğraf makinesini... ...videoya görünce susuyorlar. Bu işin doğasında olan bir şey. Buna çok şaşırmıyorum. Ama hikayeleri dinledikçe... ...herkes bir yerden termik santrallerde... ...ilişki içinde... ...termik santralle muhtaç. Yani... Ya oraya, orada çalışan servisi var, evet. ya oğlu orada çalışıyor, ya akrabaları orada çalışıyor. Ama öte yandan istisnasız tanıştığım ailenin hepsinde kanserden kaybetmiş ya annesi var, ya hasta olan bir çocuğu var, ya kendi hasta. Herkesin ilişkide olduğu bir sektör. Sadece tüten işte bacadan değil, kömüründen, kömürün artığından... Oraya gelen inşaat malzemesinden herkes ilişki içinde konuşmakta korkuyorlar. Bu korkuyla ilgili şunu hatırlıyorum. Ee, Foça tarafında bir santralin dibinde sadece iki hane kalmış. Her yer yıkılmış. Yaşlı bir teyze. 80 yaşlarında. Ee, oraya beraber Elif Gündüzeli ile gitmiştim. Ona şey söylüyordu. Aman yüzümü göstermesinler. Kaymakam jandarma beni alır. Hmm. İnanılmaz bir korku var. Hiç yapılmamış mı? Evet yapılmış. Yani mülki idareler gelip insanları termeye karşı oldukları için köy meydanında almışlar. Bunu, Bu bizim e, büyük şeylerde yaşadığımızdan daha farklı bir duygu. Yani siz İstiklal Caddesi'nde yaşadığınız bir sorundan dolayı... E, bir hani altına almak ya da değil Hani böyle bir süreç yaşayabilirsiniz Gençsinizdir dinamiksinizdir Gelir geçer Bu kadar basit değil tabi Ama köy meydanında şöyle düşünün Yani nesillerce büyüdüğünüz köy 80 yaşındasınız Herkesin elini öp Elinizi öpüyor ninesiniz Ve bir gün jandarma geliyor Sizi göz altına almak istiyor Teyze diyor ki yani ben nasıl çıkacağım Torunların karşısına Köy meydanına nasıl çıkacağım Hmm. Bu yaratılan bambaşka bir baskı. Evet. Bunları fotoğraflamaya çalıştım. Aslında öyle. Kaç tane fotoğraftan oluşuyor sergi? Ee, sergi 20 fotoğraftan oluşuyor. Bunlardan 3 tanesi panoramik. Ee, benim çok sık kullandığım bir teknik değil. Ama bir e, antik kenti gördükten sonra üzerine kurulmuş bir termik santrali panoramik çekmeye karar verdim ve üç tane de panoramik var. Peki ne kadar zamanda e, gerçekleşti bu fotoğraf çekimlerinin hepsi? Çünkü bu bir proje mi ya da? Evet. Aslında bu bir proje e, bu sene yani senenin başında e, Mart ayı fikir aşaması bir sene öncesine ait. Fotoğraf çekimleri Mart'ta başladı ve G20 zirvesinde ııı e, Kyoto'ya imza atmış ülkelerin yerine getirdikleri sorumluluklar ve getirmedikleri üzerine Elif Gündüzeli ile kafa yorarken yaşadığımız ülke Türkiye imza atmış ama hiçbir harekette bulunmamış. Sorumluluğunu yerine getirmemiş. Hı hı. Biz de oradan başlayalım dedik. Tam da onun vesilesiyle evet. fotoğrafları göstermek. Aslında. Şansı oldu. Ee, i̇lk Atlas Sergisinde yayınlandı. Hı hı. Orada bir konu olarak şu anda Kasım sayısında var ve bugün de sergisi olacak. Peki senin örneğin kömür kömürlü termik santrallere karşı aslında bütün bu duruşun nereden çıkıyor senin fikrin nedir? Benim aslında yani dünyaya bakış açımla ilgili bir şey, dokunduğumda hissettiğimle ilgili bir şey ve onların yansıması çektiğim fotoğraflar. Ben mühendis kökenli bir fotoğrafçıyım. Petrol boru hatlarında çalıştım. Hmm. Enerji sektörünün... ...kirli enerjinin... ...bir parçası olarak... ...hani... ...ben de çamura bulandım demiyorum. Ekolog olarak çalıştım. Ama hep şeyi fark etmiştim. Mühendis olabiliyorsunuz. Teknolojileri... ...geliştirebiliyorsunuz. Ama insana dokunamıyorsunuz. Siz geliştirdikçe insan ömründen alıyor. Daha üretken, daha güçlü. Ne yaparsanız yapın hep insan ömründen gidiyor. Termik hmm. santralleri de biraz buna benzettim. Sinsice o dumanı gibi isinin hani, hiç fark etmeden hücrelerimize ulaştığını. Ve bu beni çok rahatsız etti. Ve ben evet geçiyor hayatım. Yaşamaya devam ediyorum. Ama benden sonraki nesillerin... Yani devam edebilme imkanının çok kısıtlı olduğunu. Çünkü canavar gibi makinalar her yeri işliyor, parçalıyor, kömür aramak için ve tepesinde bir baca var ve oradan tutuyor ve hiçbir şey hissetmeden ciğerlerimize işliyor. Doktora gittiğimizde de biri bize diyor ki kansersin. Evet. Bu beni rahatsız etti. Aslında böyle bir e, kendinin de içinde olduğu bir sistemden dolayı böyle bir kırılmaya evet. sebep oldu diyebiliriz bütün mesele galiba. Evet, aynen öyle. Bütün bu ilgi de aynı zamanda. Ee, peki, köylerde e, insanlar neler söylüyorlar? Yani muhtaç olduklarını mı düşünüyorlar Termik Santral'e? Buna karşı çıkanlar da var. Örneğin serginde fotoğraflarından birini Hı -hı. görüyoruz. E, torunuyla beraber fotoğrafı olan e, bir e, kadın vardı. Hı -hı. E, neler söylüyorlar bundan kurtulmak için? Ya da neler anlatıyorlar sana başka? Termik... Ya da başka mücadele Hepsi aslında yaşadığımız coğrafyadaki e, insanların sesi Hani bu konunun başlığında termik santral var Yarın mevsimlik iş çalışırsam Onda da bir isyan var Onda da bu coğrafyanın bir sesi var Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum Termikte kömürlü termik santrallerde Buradaki yaşamda güçlü duran kadınlar var Sarıseki'deki Seki'deki Gülnaz Hanım, Gülnaz Abla diyeceğim ama hanım artık çok evet, işte resmi. resmi oluyor o kadar hani <gülüyor> evine girip çıktıktan sonra. Yaşadığı toplum İskenderun Körfezi, Dört Yol, Sarı Seki. Hani orada bir kadının çıkıp ben santrali istemiyorum, daha fazla santral istemiyorum. Çevre pla platformunda sözcü olması, konuşması... Eline pankart alıp köy meydanında bağırması, mahallede konuşması bunlar kolay şeyler değil. Güçlü kadınlar var. Onların hikayeleri beni çok etkiledi. <Gülüyor> Bunun yanında sesi çıkamayan insanlar var. Ama onları da eleştirmemek lazım. Çıkamamasının bir sebebi var. Çünkü eve gelen tek ekmek kocasından geliyor ve o da santralde çalışıyor. Ama içten içe karşılıklı... hani Kahveyi ya da ikram ettikleri çayı içerken o zaman seslerini daha gür çıkartıyorlar. Hani makineler kapandığında, kayıt cihazları kapandı ve istemiyorlar. Çünkü bu, yani her şey aslında çok basit. Böyle mesela ben rakamları aklımda tutmuyorum. Bu santrallerin işte kaç ppm dolayında bize zarar verdiği işte bu tür teknik bunları zaten insanlara anlatıyor. Benim, bana anlattıkları benim aktarmak istediğim. Hani Kadın örneğinden gittiğimizde evini temiz derli toplu tutmak istiyor. Ve her gün iki kere temizlik yapıyor. Hmm. Tertemizlik adı kıyafetlerini asıyor. Bunları yeni astım diyor. Kullandığı yumuşatı, yumuşatıcının kokusu geliyor. Ama üzeri isli. Hmm. Bu onlara daha büyük acı veriyor. Hani ciğerlerinin ne kadar zarar gördüğünün belki farkında değiller. Evet. Bu arada ben bütün bu sohbetleri yaparken arada bir de hani oksi ekstra oksijen kullanıyorlar. Hani Zaten oksijen kaynağına bağlılar. Zaten ilaç kullanıyorlar. Çoğu mu öyle çoğu, peki? Çoğu. Çoğu. Her haneden var ki fotoğrafta kullandığımız yani fotoğraflarını çektiğimiz herkes de var. Neredeyse öyle. Neredeyse evet, ve torunlarında da işte o fotoğraftaki torununda da var. Evet yani aslında yırca... Yani Soma'daki maden felaketinden sonra bir hızlıca konuşulmaya başlanmıştı. Bu hı hı. mesele gündeme gelmişti. Soma'nın ölüm döngüsü denmişti. İnsanların tarım elinden alındıktan sonra madene ve arkasından da termik santrallerle yaşamaya mecbur bırakıldılar gibi bir şey demiştik. O zaman denediğimiz, bulmaya çalıştığımız bir araştırmaydı. Bu işte örneğin Soma'da kaç insanda astım hastalığı var diye. İşte de bir araştır Yapmıştı falan. Fakat devletin elinde örneğin böyle bir veri yok. Yani hmm. bu mesele de böyle bütün sivil inisiyatiflere, sivil oluşumlara kalmış durumda araştırılması meselesi de. Evet, bunda çok haklısınız ve yaşadığım bir şey aktarmak istiyorum. Aradığım bir fotoğraf vardı. Dediğim gibi yani ben hep fotoğrafçı olarak yaklaşmak istiyorum ve oradan bir şey anlatmak istiyorum. Aradığım fotoğraflardan bir tanesi bir ciğer filmi. Hmm. Bildiğimiz eski Fiziksel olarak elde tutabildiğimiz bir ciğer filmi ve bunun arkasında santrali görmek. Ve sonra o hastalarla konuşmak. E nereye gideceğim? İşte halka soruyorum ve sağlık ocağına gideceğim. Doktorlar konuşmuyor. Bu sadece şey değil. Hani mesleki olarak devlet memuruyuz, konuşamıyoruz değil. Bizzat bu konuda konuşmamamız gerekiyor diyorlar. Yani bugün Soma'ya gidin, sorun size bir herhangi bir enformatik bilgi verecek biri yok çünkü bir şekilde bir merci tarafından bu bilgi paylaşılmıyor evet. e, sürekli ben bunu düşünürken bir çocuk geldi işte ağlayarak dün, yani bir gece önce hastaneye kaldırmış şu anda durmayı sakin eve getirildi yine o bahsettiğim oksijen tüpüne bağlı astım krizi tutmuş yırcadan çocuğun Fotoğrafını çek ama işte hani diğer bilgileri sorma hmm. benden bahsetme e biraz daha sohbet ediyorsun şimdi tabii mesleğinden bahsetmeyeceğim ki kendini açık etmesin ama santralde çalışan biri hmm. e diyor ki 4 yaşında bu çocuk ve doğduğundan beri bu hastalığa sahip ve sürekli ilaç almam gerekiyor yani ben ne yapayım şimdi? Evet. Bir de şimdi böyle bir boyut var. Evet aslında bir yandan ölüme razı etmek politikası galiba bu güdülen yani hani ona girmeyelim belki bir taraftan da ama evet. yani. zaten gördüğümüz ve bildiğimiz hali bu gibi gözüküyor. Aynen ee, öyle. Peki pek çok bölgede fotoğraf çektin. Hem termik santrallerin çok yakınında yaşayanlar vardı Afşin Elbistan örneğinde olduğu gibi işte yerleşim yerinin yakın biraz daha yakınında olanlar var filan. Ee, sence onların söylemleri değişiyor mu? Yani hani bu bölgelere göre değişiklik kazanıyor mu bu söylemler yoksa aynı söylem demi birleşiyor pek çok insan? Kesinlikle değişiklik kazandığını söyleyebilirim. Yani hani Karadeniz insanın daha dalgaları gibi çılgın olması gibi ani çıkışları, Akdeniz'in daha sıcak olması gibi coğrafyaya göre söylemleri de değişiyor. İlk başta çok Karşı çıktıkları gibi konuştukça biraz kayabiliyorlar. Hmm. Daha samimi olmaya başladıkça çaylar demlenmeye başladığında yeniden isyan başlıyor. Ama şeyin altını çizmek lazım. Termik santrale kömürlü termik santrale kömür kullanımından dolayı karşı çıkan bizzat yani hani elini uzatsa santralin bacasına değecek. Evet kömürden ve isinden dolayı karşıyım diyor çok net Hı -hı. ama bir başka hane diyor ki karşıyım evet neden karşısın e çünkü bizim oğlanın işi almadılar diyor. Hı -hı. Başka bir yerde başka bir coğrafyada Akdeniz'de ya da Ege'de karşıyım çok karşıyım işte her türlü şeye duyur, dururum diyor tepkimi veririm neden karşısın güzel söylüyorsun e duydum ki bütün bu yatırımlar İsrail'liymiş. Hmm, bambaşka şeyler bambaşka. aslında yani. Yani biraz irdeledikçe işte İsrail yatırımı hani Türkiye'nin o esen politik söylemlerinden kaynaklanan şey. Kimi diyor ki ben duydum Almanya işte diyor kömürleri gönderiyor. Milli değil bu diyor. Hmm. Önerin ne diyorum işte diyor duydum Afşin'de diyor bizim kömür kullanılıyormuş. Eyvah. Eyvah ki ne Evet aslında hani, <gülüyor> genel söyleminde topluma elbette ki sirayet etmesi meselesinden bahsediyoruz burada ki. ...elbette birbirinden ayrı yürümeyecekti yani... ...ne sanıyorduk ki? <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> ne sanıyorduk ki yani? Ee, belki şeyi söylemek... ...lazım yani hani... ...Termik Santral'e çok yakın yaşayan insanlarda... ...evet böyle hastalıklar var ama yani... ...biz dinleyenler şu anda... ...ve şu anda bu söyleşiyi gerçekleştiren... Hı -hı. ...ben, sen... E, ...bunlardan azalede insanlar değiliz biz... ...hepimizin sağlığı tehlikede... ...zira hala bir e, ayağımız... E, ...o taraflarda diye umut etmek... ...istiyorum hala yediklerimizin ucu... Oraya dokunuyor filan. Ee, Şanslı değiliz yani bizler de astımınız yoksa eğer mesela şu anda. Aynen öyle. Ee, zaten fotoğraf altı bilgisinde bir fotoğrafta bunu kullanıyorum. Tarımla ilişkilendirmek için. Hani zeytin nereden gelir? Zeytin Ege'den gelir. <gülüyor> Ve biz zeytine ee, organik zeytinyağını işte tırnak içinde ekmeği sabahları banıp ne kadar sağlıklı olduğumuzu evet. işte hele de bir balkonda oturuyorsak oksijen güzel her şey çok güzel romantik. Bütün zeytin bahçeleri santrallerin yani çevresinde hakim rüzgarların önünde biz bunları tüketiyoruz. Geçen sene inanılmaz oranda şey düşmüş üzüm e, şey üreticilerinin. Rekolte dedikleri yani topladıkları üzüm, üzüm miktarı düşmüş. Hı hı. Ve düşen miktarların işte kapsadığı bölgeler gene bu santrallerin hakim olduğu coğrafyalar. Hani dediğin gibi astım olmaya gerek yok. Evet. Eğer ki bir ürün tüketiyorsak yaşamaya devam etmek için... E bu da yeterli zaten zehirlenmesi için. Evet, yani moral bozucu olacak ama hem o organin suyu nereden, o organin ucu nereden bilmiyoruz. İşte o balkondaki temiz hava zaten yeterince temiz değil efendim. Aynen ee, öyle. <gülüyor> hepimizin bildiği ama moral bozucu olan gerçeklerden de bahsetmiş olalım. Aslında galiba isti gelecekte e, şeye bağlayabilir miyiz anlatılan senin hikayendir meselesi. O... Evet yani böyle demem <gülüyor> Ben biraz zorladım mı bilmiyorum ee, ama. <gülüyor> yani şöyle bu e... evet yani aslında çok hoşuma gitti çünkü ben hep bunu yapmak istiyorum. Her yerde aslında kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Kendi gördüklerimi ama sadece çok iddialı geliyor bazen o da işte... Mütevazı olayım mı istedim? Ne yaptım bilemedim. <gülüyor> Belki de öyle. <gülüyor> ee, şimdi bir videodan ses dinleyeceğiz aslında. Ondan <gülüyor> da biraz bahseder misiniz bize? Çok kısa zaten arkasından da sergi açılacak. Biz bu söyleşiye <gülüyor> son veriyor olacağız. <gülüyor> ee, başta bahsettiğim... E, ...ziyaret ettiğim santral ve orada yaşayan insanların... ...hemen hemen hepsine hikayelerini sordum. Video karşısında bunları anlattılar. Ve de iklim için sizi izliyorum, izliyoruz dediler. Bir de ellerini kaldırıp dur ya da stop dediler. Bu da hani bu yatırımları durdurmak istediklerini bize söyledi. Çünkü nereye gitsem hep bana şunu söylüyor. Sen bunları anlatıyorsun ama bunlar senin görüşün. O insanlar ne diyor? Bunun üzerine ben de ufak bir video kaydı yaptım. Sergide bunun birazını göreceğiz ve bu iklim forumun. Da ...bunu sosyal medyada değişik işte formatlarda kullanmaya başladılar. Çok teşekkür ederiz Kerem geldiğin ve anlattıkların için. Bugün için de e, sergi de umarım e, sizler de görürsünüz. E, çok güzel fotoğraflar göreceksiniz orada. Bu arada sorayım internet sitemde yayınlanacak mı bu fotoğraflar... ...göremeyenler, gelemeyenler belki İstanbul dışında olanlar için? Hı hı. E, öncelikle ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için... Evet internet sitesinde yayınlanacak videoyu da paylaşacağım işte tüm teknik altyapıyı hazırladım sergiden açılışı yapıp eve gidip şöyle bir rahatladıktan sonra onları koyacağım. Evet, çok teşekkür ettik tekrar. Tekrarlayalım yine. Ee, İsti Gelecek sergisi 22 Kasım'a kadar tütün deposunda olacak. Kerem Yüceldi şimdiki konuğumuzda yanı aslında. Bütün fotoğrafların ee, şehir şehir gezmiş ve termik santral hikayelerini dinlemiş insanların şimdilik bu kadardı. Teşekkürler ve bekliyoruz. Ben Mustafa Akın. Soma İrca Köyü muhtarıyım. Bildiğiniz gibi geçen yıl... Soma maden faciası ve termik santral yapımı ile ilgili zeytinliklerin katliamı ile gündeme gelmişti. Geçen yıl bu günler işte direnişin en hararetli olduğu günlerdi. Yaklaşık bundan 10 gün sonra da işte zeytinler 7 Kasım günü katledilmişti. Termik santrallar en kirli enerji üreten bir sektör benim bildiğim kadar. Çünkü biz yakinen yaşıyoruz burada iki tane termik santralımız var zaten. Biri kapandı, birisi aktif çalışıyor. Yani sadece çalıştığı alanla kalmıyor çevre kirliliği. Kilometrelerce öteye kadar e, zararlara dokunuyor. Çevresini zaten katlediyor, mahvediyor. Dur. Dur. Dur. Şimdi bizim termik santralı burada istememizin nedeni, biz zaten doğamız zaten burası bir bir çukur olduğu için, bak şimdi tepeler blançının hep sis bastı yani. Bu termik santralı bizi burada tamamen zehirleniyor. Için, yani biz bu e, santralı onun için istemiyoruz yani ama şimdi burada yani bu santral olduğu zaman ben Çatalaz'da da gittim Çatalaz'da gördüm yani çarşın içinden geçerken arabanın camını bilen daha açamadım yani tozdan yani hayat tamamen durmuş yani onun için burada e, santralar karşıyız e, termiksiz bir mesela bir yaşam e, istiyoruz yani. Çatal Ağzı'nın mevkisinde pek balık üremiyor. Santral'ın suyu devamlı denize akıyor, kaynar su. Demek ondan barınamıyor hayvan orada. Bazı şeylerin değer kazanması gerekiyor. Mesela binaların, evlerin. Çatal Ağzı'nda öyle olmadı. Çatal evlerimizin değeri düştü. Şu anda evlerimizde oturan yok. Çatal Ağzı'nın nüfusu 8 binlere indi. 13 bin nüfusu olan bir belde 8 bin nüfusa indi. Bu da bu dar bölgeye yapılan büyük santralların yüzüne. Dur. El yaşındayım. Ee, ben santralden yaşamadım, Yaşamak da istemiyorum. Stop, dur. İklim için sizi izliyoruz. Dur, dur, dur. Cennetten geldik, burayı da cennet sanettik ama cehennem yaptılar. İklim için sizi izliyoruz.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 Woo! <laughs>